eser Halk şiirinden seçmeler vakti erdi ki bizim günümüz. Yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil, dert belli değil. Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Geçti şu baharın, gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Başım ayıp değil, kederden yaslandı. Ah ettikçe duman çıkıyor baştan Haraba yüz tuttu bezme gülüstan Yayla belli değil, yurt belli değil Çarp bozulmuş, dünya ıslah olmuyor Ehli fukaranın yüzü gülmüyor Ruhsati de dediğini bilmiyor Yazı belli değil, hat belli değil Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza 19. yüzyıl halk edebiyatı şairi Ruhsatî'nin taşlama örneği bir şiiriyle başladık. Bu programımızda sizlere halk edebiyatından seçme örnek şiirler sunacağız. Halkının dilini, töresini, acısını, sevincini, kısacası kültürünü incelemek için en sağlam kaynak şüphesiz Türk Halk Edebiyatı ürünleridir. Göktürk, Uygur ve Karahanlı Türk Devletleri gibi edebi eserlerine ulaşabildiğimiz devletleri incelediğimizde köklü bir edebiyat geleneğiyle karşılaşırız. Bu dönemlerde ozanlar Sav, Sagu, Koşuk türündeki şiirleri nameli bir şekilde okurdu. Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra da halk arasında İslam öncesi Türk edebiyatı geleneği devam etmiştir. İslamiyetin kabulünden sonra anonim halk edebiyatının temel ürünleri sayılan sav, sagu, koşuk, destan gibi türlerde büyük bir gelişme görülür. Halk edebiyatı, Türk edebiyatının bütünü içinde geniş halk kitlesiyle tarikat zümrelerinin edebi sevgi, düşünce ve hayat görüşlerini genellikle sade bir dille aksettiren anonim veya ferdi eserlerden oluşur. Günümüze kadar ele geçen yazılı kaynaklardan anlaşıldığına göre, çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türk ulusu, kendi içinden yetişip adları hatırlanan veya unutulmuş olan şairlerine ve onların eserlerine en eski tarihlerden bugüne kadar büyük bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Bu ilgi ve sevginin yüzyıllar boyu sürmesi, halk şairlerinin halkın gözü kulağı ve en önemlisi dili olmuş olmalarındandır. İstek, dilek, heyecan, duygu ve düşüncelerin kolayca anlaşılabileceği bir dille yazmıştır. Basit hece ölçüleri ve akılda hemen kalabilecek kafiyelerle sanatlı bir şekilde söylendiğini gören halkımız, gerek kişisel eserlere, gerek yaratıcısı zamanla unutulup folklor ürünü haline dönüşen ve böylece anonim bir eser olarak kabul edilen metinlere büyük bir sadakat göstermiştir. Ya kulaktan kulağa, ve atadan oğula, nineden kıza aktarma biçimiyle ya da çeşitli cönk ve mecmualara kaydetmek yoluyla bu güzel örnekleri unutulmaktan kurtarma yoluna gitmiştir. Bu kadar zengin örneği bulunan halk şiirimizi bugüne kadar incelenen eserlerin ışığı altında üç ana bölümde ele almaktayız. Bir, anonim halk şiiri, iki, saz şiiri ya da diğer adıyla aşık edebiyatı, üçüncü olarak da tekke şiiri. Anonim halk edebiyatı ürünlerini mani, ninni, türkü, destan, tekerleme, bilmece, masal, karagöz, orta oyunu, atasözleri olarak sıralayabiliriz. Nazım birimi dörtlük olan halk şiiri ürünlerinde ise ölüm, aşk, hasret, yiğitlik gibi insanlığı yakından ilgilendiren konular işlenir. Halk şiirleri koşma tipinde yazıldıkları zaman en çok sekizli, on birli hecevezni ile söylenir. Şimdi dörtlüklerinin sayısı 3 ila 5 veya daha fazla olabilen anonim halk şiirlerinden bu tarzı örnek bir türkü okuyalım. Bülbül ne ötersin Çukurova'da? Eşin Şahin kapmış kendin burada. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada, ötme garip bülbül. Gönül şen değil. Gülün nazla ömrü gelip geçiyor, bülbül kafesinden kaçmış uçuyor. Kervan yükünü almış konup göçüyor. Ötme garip bülbül, gönül şendi. Aşık Edebiyatı, saz şiiri olarak da bilinir. Bu edebiyat, aşık adı verilen saz şairleri tarafından oluşturulur. Aşıklar genellikle okur yazar değildir. Rüyada bir pirin elinden bade içerek aşık olurlar. Çoğu şiirlerini bağlama adı verilen sazla çalıp söyler. Eserlerini sözle yayarlar. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp, saz eşliğinde halka şiirlerini okurlar. Aşık edebiyatında usta çırak geleneği de vardır. Aşık edebiyatı nazım biçimlerini koşma, güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt, semai, destan, varsağı olarak sıralayabiliriz. Nazım biçiminin koşma olduğunu söylediğimiz bir şiirin nazım türü taşlama, güzelleme ya da koçaklama olabilir. Bu şiirin konularına bağlı bir adlandırma olarak karşımıza çıkar. Şimdi Karacaoğlan'dan nazım biçimi koşma, Nazım türü güzelleme örneği, bir şiir dinleyelim. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif, Elif diye. Elif'in uğrunla kışlı, yavru balaban bakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, kokar Elif, Elif. Diye. Elif kaşlarını çatar, gamzisi sineme vatar, ak ellerin kalem tutar, yazar Elif, Elif diye. Karaca olan eğmelerin, gönül sevmez değmelerin, iliklemiş düğmelerin çözer Elif, Elif diye. Türk Edebiyatı içinde adeta yeniden keşfedilmeye bekleyen çok zengin bir aşık edebiyatı geleneğine birikimine sahibiz. Ama halk edebiyatı şairlerimizden belli başlı bazılarını burada şöyle sıralayabiliriz. 16. yüzyılda Karacaoğlan Öksüz Aşık, 17. yüzyılda Köroğlu Aşık Ömer, Gevheri Kayıkçı Kul Mustafa, 19. yüzyılda Dadaloğlu Dertli Erzurumlu Emrah, Baybutlu Zihni ve Seyrani'yi sayabiliriz. Sözleri 16. yüzyıl şairi Pir Sultan Abdal'a ait olan bir türkü dinlediniz. Halk şiirimizin diğer bir kolu da tekke ve tasavvuf edebiyatı olarak gelişir. Dini yönü olan bir edebiyattır. Bu edebiyatta asıl önemli olan dini tasavvufi değerlerdir. Bu edebiyatın konusu Allah aşkı ve vahdeti vücut düşüncesidir. Tekke şairlerinin çoğu o dönemlerde bir okul, bir ekol gibi görülen tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiirinde hem divan edebiyatına hem de halk edebiyatına ait nazım şekilleri bir arada vardır. Hem aruz hem hecevezne kullanılmıştır. Tekke şairi güzelin değil, doğrunun peşindedir. Tekke ve tasavvuf şiirinde tasavvufi aşk, insan sevgisi, hoşgörü, ahlak, ve toplum konuları işlenir. Tekke ve tasavvufi halk edebiyatının pek çok önemli temsilcisi vardır. 11. yüzyılda yaşamış olan Ahmet Yesevi, bu anannenin bilinen ilk şairidir. Tasavvuf düşüncesi Türkler arasında adını Yesevi'den alarak Yesevilik tarikatıyla yayılmıştır daha çok 13. yüzyılda Mevlana etkisiyle beslenen yesevilik Yunus Emre şiiri, Aşık Paşa, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri, Eşrefolü Rumi 18. yüzyılda ise Erzurumlu İbrahim Hakkı ve daha birçok şaire tesir etmiştir. Tasavvufi halk edebiyatı nazım biçimlerinin en önemlisi koşma kafiyesiyle 8'li hece ölçüsüyle yazılı olan ilahi nazım türüdür. Diğer nazım türlerini ise nefes, deme, hikmet, şatiye ve nutuk olarak sayabiliriz. Şimdi dini tasavvufi şiirleriyle 13. yüzyılda Türkçe'ye büyük katkıları olan Yunus Emre'nin şiirlerinden seçme örnekler dinleyelim. Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun bizim için hayır dua kılanlara selam olsun ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi hasta iken halimizi soranlara selam olsun Sen kendini bilmezsin. Gel yani nice okumaktır. Okumaktan manine kişi hakkı bilmektir. Tüm okudun bilmezsin. Ha şiirimizin en önemli türlerinden koşma nazım biçimini türkülerimizde sözün his ve duyuşla nâme ile sesle birleşip vücut bulmuş hali olarak karşımıza en güzel şekliyle çıkar. Bizim romanlarımız şarkılarımızdır." deyişiyle Yahya Kemal bu duyuşu ne güzel özetlemiştir. 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde halk şiirimizin en güçlü temsilcileri arasında olan Aşık Veysel de türkülerimiz için bakın ne söylemiş Bayramlarda düğünlerde toplantıda yığınlarda sıkılınca gargünlerde türküz türkü çağırız su başında sulaklarda Türk'ün sesi kulaklarda Beşiklerde, beleklerde Türküz, türkü travması Kimi Türklerimizin ardında da Büyük bir dram, büyük bir hikaye gizlidir Ahmet Hamdi Tanpınar Zira bizim insanımızın romanı Türkülerimizde gizlidir der Bedir Rahmi Eyüboğlu da Ahmet Han bir Tanpınar'ı desteklercesine, kitaplarda değil, türkülerde ararız yemenin, ölenin, kalanı, gidip gelmeyeni der. Acısında, mutluluğunda, sevincinde, hüznünde, kısacası söyleyecek sözü olduğunda, kiminde türkü yakmış, kiminde türkü dinlemiş, türkülerde ağlamış, türkülerde gülmüş Türk insanı. Umarız sizler de Türkçenin bu tadına, sözün kullanılış inceliklerine, alt şiirinin zengin birikimini keşfederek bu zevke erişirsiniz. Hoşça kalın. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.